Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu was salamu ala Rasulina Muhammad in Ali Muhammad. Rabbi Shahli, Sadri, wa Yasirli Amri. Wahlu al-Uktatam Nisani. jafkahu kawli kauli. Salaam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alkadastar. Telkentim is sunnet paylaştığımız bu namazlardan abdestten sonra kılınan iki rekat namazın Allah Resulü ve Vesselam'ın diliyle faziletini ve bununla beraber Tehiyatül Mescid namazının önemini ve vacip olduğunu ilk derste haber vermiştik ve bununla ilgili nasları sahih olarak paylaşmıştık. Şimdi de duha namazının faziletini ne olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle paylaşacağız. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Yani isterseniz ben önce o bir hadisi söyleyeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Şöyle diyor kendi sözü can dostum Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun bana üç şey tavsiye etti. Her aydan üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitir kılmayı. Yani Ebu Hureyre een van de mensen die het niet begrijpt. Het is Bana zo dat je een manier hebt om het te begrijpen. Het hadistir, niet zo dat je een manier hebt om het een uşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitir kılmayı. Ve yine Ebu Zer radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden her birinizin her bir eklemi için her sabah bir sadaka vermesi gerekir. Yani sizden birisi bu vücudunun mavsallarıyla alakalı yani eklem yerleriyle ilgili her sabah bir sadaka vermesi gerekir. Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. Her bir tesbih bir sadakadır. Her bir elhamdülillah bir sadakadır. Her bir tehlil yani la ilahe illallah bir sadakadır. Her bir tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır, münkerden alıkoymak bir sadakadır. Bütün bunlar yerine kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz yeterli olur diyor Allah Rasulü Satt Masalem. Yani bütün bunlar yerine, bütün bunlar yerine kişinin kılacağı Kuşluk namazı yani kuşluk namazı, duha namazı, evvabin namazı bunlar hepsi aynı namazdır. Bu da kerahet vaktinin girmesi yani kerahet vakti derken yani kerahet vakti biliyorsun sabah namazının vakti e, sabah namazının vakti çıkar kerahet vakti girer. E, bu kerahet vakti çıktıktan sonra yani o da namazın e, güneşin doğduğu vakittir. Güneşin doğduğu vakit namaz kılınmaz. Çünkü Resul Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Dolayısıyla bu vakitte çıktıktan sonra bu da yaklaşık güneş doğduktan yarım saat kadar veya 40 dakika kadar sonradır bu namazın vakti girer. Ta öğlen namazı girip girmeden 15-20 dakika öncesine kadardır. Ve rivayetlerde Rivayetlerde birçok hadis var birçok rivayet var hatta ben bu deminden beri paylaştığım bu tatavu namazlarla ilgili birçok nakli ben burada yapmıyorum sadece sahih olan bazılarını sizlerle paylaşıyorum bizler için bunları ifa etmek için bir tek hadis bile yeterlidir eee Vakti az önce ifade ettiğimiz gibi ta öğlen vakti, öğlen namazının yani salat-ı dediğimiz öğlen namazının vakti girmeden 15-20 dakika öncesine kadar sürer. Çünkü sahabe diyor ki biz evvabin namazını develerin ayakları yanmaya başladığı zamanda kılardık. Yani öğlenin sıcağı yani zeval vakti girmezden önce biliyorsunuz zeval da güneşin tam ortada olduğu vakittir bu da kerahet vaktidir ancak bazı namazlar için az önce ifade ettiğimiz abdest namazıyla ilgili yani abdestten sonra kılınan iki rekat namaz ve tahiyatül mescid dediğimiz namaz bunlar için kerahet vakti söz konusu değildir dolayısıyla günümüzde eee Günümüzde bazıları Evvabin namazının vaktini akşam e, akşam ile yatsı arasında yani akşamdan sonra diye belirlemişlerdir. Doğrusu bu yanlış bir e, inançtır. Herhangi sahih bir kaynak yoktur o vakitte Evvabin kılındığına dair sağlıklı bir haber yoktur. Evvabin'den kasıt duha namazıdır, kuşluk namazıdır. İnşallah Kur'an ve sünnetten yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden anlaşılan budur. Ashabın uygulaması budur. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır. Yine bu namazlardan terk ettiğimiz bu namazlardan bir diğeri de gece namazı. Ey Teheccüd namazıdır. Allah subhanahu wa taala İsra suresi 79. ayette şöyle buyuruyor. Ey Muhammed geceleri uyanıp yalnız sana mahsus olmak üzere fazladan namaz kıl. Belki de Rabbin seni övülecek bir makama yükseltir. Bu emir az önce okuduğumuz, mealini okuduğum bu bu ayet bu emir her ne kadar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'e ise de ona uymakla yükümlü her Müslüman bu kapsama girer. Yani onun için övülmüş olan ümmet içinde övgüdür. Yani Allah Resulü de Vesselam Allah de mensen die hun netten in hun netten, door hun beeld te de beeld te halen, de de beeld te halen, de beeld de beeld Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için övülmüş olan ümmet içinde övgüdür. Bununla ilgili Furkan Suresi 63 ve 64. ayette mehalen Rabbimiz şöyle buyuruyor Rahman'ın o kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attığı zaman selam derler. Onlar ki Rablerine secdeler ve kıyamlar yaparak geceyi geçirirler. Allah subhanahu wa taala gece namazı kılanlarla bu asfı olmayan diğerlerinin arasını ayırıp eşit olmadıklarını da beyan etmiştir. Bununla ilgili Zümer suresi 9. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz: Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken ahiretten çekinen Rabbinin rahmetini dileyen kimse o kimse gibi olur mu? De ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Dolayısıyla Rabbimiz Fahanehu ve Teala geceyi secde ve kıyamla geçireni efendim tevazu ile boyun büken ve ahiret gününden çekinen bir kimseyle e, bunu dert edenle etmeyeni bir tutmamaktadır. Allah azze ve celle gece namazı sebebiyle aralarında e, aralarına bir fark gözetmiş ve gecenin bir vaktinde kalkıp da Rabbinin rızasını umanlara merhamet nazarı ile bakacağını haber vermiştir. Bununla ilgili birkaç ayet paylaştım sizinle. Bir de bununla ilgili hadislere, konuyla alakalı hadislere bakacak olursak Abdullah bin Selam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Ey insanlar selamı yayınız sılay rahim yapınız insanlar uykudayken namaz kılınız Ve selametle Cennete giriniz Dikkat ediniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyuruyor <gülüyor> Ey insanlar Selamı yayınız Sıla-i Rahim yapınız İnsanlar uykudayken Namaz kılınız Ve selametle Cennete giriniz Bir diğer hadiste Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'den şöyle rivayet ediyor. Üç kişi var ki Allah onları sever. Onlara güler ve onlara müjde verir. Üç kişi vardır ki Allah onları sever. Onlara güler ve onlara müjde verir. Bir cephede gedik açılır da O kişi kendi kendine kaçanların ardında öldürülünceye kadar veya Allah Azza ve Celle'nin yardımı yetişinceye kadar savaşmaya direnir. Allah-u Teala şöyle buyurur, şu kulumu görüyor musunuz, kendiliğinden nasıl da benim için sabredip direniyor? Yani cephede gedik açılıyor, herkes gerisin geriye kaçarken o düşmanın ortasında düşmana karşı direnip vuruşuyor ve bunu yaparken de sadece Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını gözetiyor. Allah Azza ve celle bu kuluna karşılık meleklere der ki şu kulumu görüyor musunuz kendiliğinden nasıl da benim için sabredip direniyor. İkincisi Allah Subhanahu ve Taala'nın e, sevdiği kendisine güldüğü ve müjde verdiği ikinci kimse de şudur. Kervanla beraber bir seferde bulunduğunda uyku basıp uyuyunca sıkıntılı olsun, rahat olsun. Erkence kalkıp yola koyulandır. Yani Allah subhanahu wa ta'ala için hicret etmiş kimsedir. Üçüncüsü güzel karısı yumuşak yatağı olduğu halde gece namazına kalkan kişi. Allah subhanahu wa ta'ala onunla ilgili şöyle buyuruyor. Arzularını terk ederek beni zikrediyor. İstese uyuyabilirdi. Arzularını terk ederek beni zikrediyor. İstese uyuyabilirdi. Yani afedersiniz güzel karısını veya sıcak yatağını bırakıp gecenin o vaktinde Rabbine kıyam, ruku, secde, dua ve zikirle meşgul olmuştur. Böylece hadiste de görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerini müjdelediği, kendilerini sevdiği ve kendilerine güldüğü bu, bu üç kesimden biri de E, Geceleyin kalkıp ibadet eden, gece namazını kılan kimsedir. Hadis Heysemi'nin mec e, Mecmur Zevaidinde geçiyor, 255 numarayla. Yine e, Heysemi bu rivayeti Taberani'de, Taberani'de kebirde naklediyor ve ravilerinin Sika olduğunu söylüyor. Yine Ebu Malik El Eşhari'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz cennette dışarıları içlerinden içleri de dışlarından görülen yüksek köşkler vardır. Allah bunları yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, sürekli oruç tutan insanlar sürekli oruç tutan ve İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılan kimseler için hazırlamıştır. Dikkat edin, Ebu Malik el-Eşari rivayet ediyor, diyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle haber verdi, şüphesiz cennette dışarıları içlerinden, içleri de dışlarından görülen yüksek köşkler vardır. Allah bunları yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, sürekli oruç tutan, ve insanlar uyurken geceleyin namaz kılan kimseler için hazırlamıştır. Ve bununla ilgili burada paylaşabileceğimiz birçok hadis-i şerif var. Ancak biz bazısını alıyoruz. Biliyorsunuz başka bir hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi için dedi ki: "Sen falan gibi olma. Çünkü o geceleyin namaz kılıyordu, sonra onu terk etti." Yani Ashabın bir alışkanlığı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın talebelerinin bir alışkanlığı da şu idi. Onlar bir ibadete başladıkları zaman sürekliliği esas alırlardı. Sürekliliği esas alırlardı. Yani böyle bizim gibi Allah bizi affetsin yani 3 gün yapıp sonra bunu efendim senelerce terk etmek gibi alışkanlıkları yoktu. Mesela bir sahabe bakıyorsunuz tasadduk etmesiyle bilinen birisi infak ediyor. Ve bunun artık ömrünün ahir e, zamanına kadar veya ölüm kendisini buluncaya kadar bunu yaptığını görüyorsunuz. Gece namazına kalkan öyle. Duha namazını ifa eden öyle. Efendime söyleyeyim e, fakirleri doyuran öyle. Veyahut e, nafile oruç tutan öyle. Yani onlar hangi ibadete başladılarsa bu ibadetlerini sürekli yapıyorlardı. Hatırlayınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Az da olsa ibadetin sürekli olanını Allah sever buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Kardeşler bu namazların yani hayatımızda çok azımızın yaptığı veyahut çok azımızın yaptı, yapması ile bizim için terk ettiğimiz sünnet diye tanımlayabildiğimiz bu namazlardan bir diğeri de İstihare namazıdır Bir işi kararlaştıran Herkesin o hususta Yüce Allah'tan hayırlısını Dilemesi yani istihare Yapması e, Sizlerle paylaşacağım hadiste Göreceksiniz ki Müstehaptır ey Sünnettir Cabir Radıyallahu an Şöyle Rivayet ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere bütün işler hakkında istihare yapmayı Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi öğretir gibi öğretiyordu. Bu söze dikkat ediniz. Biz istihare anlayışımız da yok. Yani gerçekten mesela günümüzde diyorlar ki istihare istişareden sonradır. Niçin? Nereden çıkardınız bunu? Nereden çıkardınız? Niçin? Hem istişare yap, hem istihare yap. Çünkü Cabir radıyallahu anh'ın haber verdiği bu hadiste de görülecek. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizlere bütün işlerde, bütün işlerde istihare yapmayı Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi öğretir gibi öğretiyordu. Sizden herhangi bir kimse devam ediyor, sizden herhangi bir kimse bir işi yapmak istediğimi farz dışında olmak üzere iki rekat kılsın. Sonra... Sjoei le doaat sin. Jij nee, bordaben met nino kijam, eh, Turkje metn. Allah me ini astakiru ka bi almika wa astaktilu ka bi fadlik al a'zim diadahamedan, eh, doaadir, anjak borda Turkje metn, nadurki allahum, ban senin ilminila sandan khayrlolani sturum, kudratin nabala guch vermeni sturum, senin pek buik lutfundan sturum, cinku san kudrat sahibisn, ban guchiet ramem. Sen bilirsin, ben ise bilemem. Sen her türlü gaybı bilensin Allah'ım. Eğer bu işi benim iş için dinimde, hayatımda ve işimin sonunda benim için hayırlıysa o işi benim için takdir buyur. Ve eğer bu işim benim için dinimde, dünyamda, hayatımda ve akibetimde benim için şer olduğunu biliyor isen, onu benden uzaklaştır. Beni de ondan uzaklaştır. Ve hayır nerede ise onu benim için takdir et. Sonra da beni ona razı kıl der ve ihtiyacını zikreder. Dolayısıyla benim için az önce ifade edilen benim bu işimde ey kişi dua ederken o işini söyleyecek yani. Ve, ee, ve ihtiyacını zikreder. Kişi o an ihtiyacını Zikreder. Allah'tan ne istiyorsa, evlenmek mi istiyor, efendim bir derdi mi var veyahut bir sıkıntısı mı var, rızkının genişlemesini mi istiyor, kendisi için hayır mı istiyor, böylelikle bu kıldığı iki rekat namazdan sonra bu duayı yapar. Ancak bu konuyla ilgili bilinen bir yanlışımız daha var arkadaşlar. O yanlış da şudur. Ne yapıyorlar insanlar şimdi? Namaz kılıyorlar. Bu doğayı da yapıyor. Sonra ne yapıyor? İstihareye yatıyor. Diyor ki istihareye yaptım. İstihareye yatmak nedir ya? Yani istihareye yatıyor ne? E, rüya görecek. İşte yeşil görürse, beyaz görürse hayırmış. Efendim kırmızı görürse, siyah görürse şermiş. hut. kendi ihtiyacıyla ilgili olarak rüyada bir işaret arıyor. Doğrusu sünnette böyle bir delil yok arkadaşlar. Bunun varlığı ile ilgili, bunun böyle yapıldığı ile ilgili herhangi bir nas mevcut değildir. Bu sebeple kişi iki rekat namaz kılacak, az önce ifade ettiğimiz istihare duasını yapacak ve e, ihtiyacını Rabbine sunacak ve o an kalbine doğan şey neyse istihare budur. Yani Rabbimizle istişaredir tabiri caizse. Tabiri caizse, Rabbimizle istişaredir. Böyle yatmak, istihareye yatmak gibi şeyler yoktur o an. O an kalbine hissediyorsa, neye meylettiyse, o işin olumlu olduğuna meylediyorsa olumludur. Eğer olumsuz olduğuna meylediyorsa olumsuzdur. Kanaati kendisinde oluşacaktır. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. Ancak bu konuda dediğimiz gibi birçok konuda bunu Gerçekten istihareyi ahlak edinmemiz gerekiyor. Yine buna benzer terk ettiğimiz bir de hacet namazıdır. Ebu Derda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Kim abdest alır aldığı abdesti tam yapar sonra da o abdestle iki rekat namazı tam olarak kılarsa istediği şeyi Allah ona hemen veya sonra verir. Yani bir ihtiyacından ötürü iki rekat namaz kılar. Hacet namazı dediğimiz bu. Bakmayın günümüzde bazı sapıklar hacet namazı diyerek efendim ilk rekatta şunu okuyacaksın. Üç defa ihlas okuyacaksın. İkinci rekatta şunu okuyacaksın. Sonra da rüyanda mürşidini göreceksin gibi sapıklıklara itibar etmeyiniz. Bunlar, bunlar dalalet ehlidir. Bunlardan Allah'a sığınıyorum. Bizim burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği hacet namazı yani bir ihtiyacı salih bir amel sebebiyle sabit, e, salih bir amel sebebiyle yani namaz kılmak salih bir ameldir ve bu amel sebebiyle Allah'a sığınmak ve ondan yardım dilemektir. Bu sebeple e, buradan anlayacağımız buradan anlayacağımız hacet namazı Allah Azza ve Celle'ye arzu halde bulunmak ve ondan yardım dilemektir diyor. kim güzel bir abdest alır ve bunu tam yapar ve bu abdestle iki rekat namaz kılarsa Allah ona istediği şeyi ya o an ya da daha sonra verir Kişi işte bu namazda kişi nerede dua edecek arkadaşlar secdede dua edecek ve selamdan önce dua edecek istediğini Rabbine sunacak yine terk ettiğimiz namazlardan bir diğeri de tevbe namazıdır Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim diyor. Herhangi bir kimse günah işler, sonra kalkıp abdest alır, namaz kılarsa, sonra tövbe istiğfar ederse Allah onu affeder. Bunu dedi aleyhissalatü vesselam ve arkasından şu ayeti okudu. Ve bir günah işledikleri Ve nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler. Hem de yaptıkları günahta ısrar etmeyenler. işte onların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve ağaçları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Şu işleri yapanların mükafatı ne güzeldir. Ali İmran suresi 135. ayet. Lütfen dikkat ediniz Rabbimiz Subhanehu ve Teala ne kadar merhametli kullarına kim bir günah işler, işlerse hemen arkasından kalkıp şeytan olan gelip size şu vesveseyi verir. Sen günahkar bir kimsesin bir de kalkıp namaz mı kılacaksın? Bir de şimdi Rabbine secde mi yeteceksin affedersin utanmadan diyecek. Ve tabi bu şeytanın insana sağdan yaklaşmasıdır. Şeytan hakkı batıl batılı hak gibi gösterir. Dolayısıyla şeytanın yapmak istediği o an kişiyi tevbeden alıkoymaktır. O an yapmak istediği onu o namazdan alıkoymaktır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam diyor günah işleyen kimse kalkıp abdest alırsa ve namaz kılarsa ve bunun akabinden tövbe ve istiğfar ederse Allah onu affeder. Ve bunu söyledikten sonra Ali İmran suresinin 135. ayetini delil getiriyor aleyhissalatü vesselam. Nefislerine zulmederlerse, bir günah işlerlerse hemen ne yaparlar o kimseler? Ee, Allah'tan bağışlanma dilerler ve yaptıklarında ısrar etmezler. Yani günahta ısrar etmezler. İşte bunlar diyor altından ırmaklar akan cennettedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Bu işleri yapanların mükafatı ne güzeldir diyerek... Allah subhanehu ve teala'nın bu müjdesini aleyhissalatü vesselam kendi sözünü bu ayetle tefsir etmiş oldu aleyhissalatü vesselam. Ve yine bununla beraber, bununla beraber bir namaz daha var o da her ezanla kâmet arasında kılınan namaz. Her ezanla kâmet arasında. O da şudur. Abdullah bin Muğaffel'den rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her iki ezan arasında namaz vardır. Her iki ezan arasında namaz vardır. Sonra üçüncüsünde dileyen kimse için buyurdu. Bu hadisten maksat her ezan ve kahmet arasında namaz olduğudur. Yani ezan okunduğunda kahmet getirilene kadar sünnet kılınabilir. Hatta bunda revatip olmayan sünnet namazlara teşvik var. Bunlardan biri de ikindiden önce kılınan dört rekat sünnettir. İbn-i radıyallahu an tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah ikindiden önce dört rekat kılana rahmet etsin. Yani arkadaşlar burada bizim anlatmak istediğimiz nedir? Biliyorsunuz. Müekked ve gayri müekked sünnetler vardı. E, bu müekkedler 10 tane, bir rivayete göre 12 taneydir demiştik. E, 10 tane sayacak olursak, yani 10 tane revatib sünnet, sabahın 2 rekat sünneti, öğlenleyin, farzdan önce 4, farzdan sonra 2, ne oldu? E, 8. İkindiği saymayınız, akşam farzdan sonra 2, etti 10. Bir de yatsı farzdan sonra 2, etti 12. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bunları eda ederse Allah ona cennette bir köşk inşa eder. He. E bir de gayr-i müekked olanı da ikindiden önce kılınan e, sünnetlerdir. O daha az önce okuduğumuz hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim ikindiden önce yani farzdan önce İbni Ömer rivayet ediyor bunu radiyallahu anh. Kim dört rekat kılarsa Allah ona rahmet etsin Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var buna ve buna teşvik var. Her ezanla kâhmet arasında namaz vardır. Her ezanla kâhmet arasında namaz vardır. Her ezanla kâhmet arasında namaz vardır dedi aleyhissalatü vesselam üç defa ancak üçüncüsünü söylerken dedi dileyen kimse için. Yani ezan okundu. Ezan okundu. Kişi kalkıp iki rekat Allah için nafile kılabilir iki rekat. Yani ezan okundu, ezan bitti, kâhmet gelinceye kadar. Biliyorsunuz duanın kabul olduğu anlardan bir tanesi yine bu bu, bu andır. Ezanla kamet arasında yapılan duayı Allah geri çevirmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla ezanla kamet arasında yapılan dua makbul olduğu gibi aynı şekilde ezanla kamet arasında e, namaz vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişi kalkıp İki rekat namaz kılabilir. Aleyhisselatü mesela buna teşvik etmiştir. Yani biz mesela mescitte olduğumuz zaman ezan okunuyor. Efendim diyelim ki imamı bekliyoruz veya namaza durmayı bekliyoruz. İşte o an kalkıp o an kalkıp biz iki rekat ee, bu namazı ezanla kahmet arasında bu namazı kılabiliyoruz. Veyahut seferi olduğumuz zaman biliyorsunuz seferi olduğumuz zaman bu günlük e, mutlu, e, mukayyet sünnetler Terk ediliyorlar yani günlük kıldığımız sabahın öğlenin ikindinin bunlar terk ediliyorlar. Bu namazları bu sünnetleri terk ediyoruz. Ancak mesela diyelim ki biz mescitteyiz seferi olduğumuz bir an ezan okunuyor insanlar kalkıp öğlenin sünnetini kılıyorlar. E, biz ne yapıyoruz o an ezanla kâhmet arasında sünnet vardır e, hadisi emri gereği e, iki rekat namaz kılıyoruz. Veya cuma günleri mescide gidiyoruz. Biliyorsunuz günümüzde maalesef böyle bir uygulama var. İnsanlar farzdan önce yani cumadan önce dört e, tane sünnet belirlemişler. Dört rekat bunu nasıl yapmışlarsa yani gerçekten bunda da bir e, sünnete muhalefet var. Ezan okunuyor. Ezan okununca kalkıp dört rekat sünnet kılıyorlar. Ondan sonra imam Udbe'ye çıkıyor. E, biz onun sünneti kılmıyoruz. Biz aynı... Hadislerde ifade edildiği gibi Allah Resulü ve Vesselam diyor ki mescide gelirsin ve dilediğin kadar namaz kılarsın. Yani bunun bir ölçüsü yok. Mescide geliriz, zeval vakti olsa bile yani cuma günü mescide girildiği zaman kişi istediği kadar, dilediği kadar namaz kılar. Hadislerde böyle geçiyor. Ee, bu nafileleri kılar. Ondan sonra ezan okunuyor. Yani ezanı biz işitiyoruz. Ne yapıyoruz? İnsanlar kalkıp cumadan önce kıldıkları dört rekat sünnet var. Biz ne yapıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ezanla kâmet arasında ezanla kâmet arasında sünnet vardır veya namaz vardır emri gereği emri gereği iki rekat sünnet kılıyoruz. <gülüyor> ee, arkadaşlar tabi bununla beraber ben terk ettiğimiz sünnet namazlarının içerisinde tesbih namazını tesbih namazını e, ve buna benzer namazların da olduğunu ifade edeyim. Mesela e, Allah Resulü selam, e, amcası Abbas'a e, şöyle buyuruyor. Diyor ki ey amcacığım sana bir namaz öğreteyim mi? Öyle ki Öyle ki deniz kumu kadar günahın olsa Allah seni, senin bu günahlarını bağışlasın. allah Alem yani lafız öyle aklımda, e, lafızlar öyle aklımda. E, deniz e, gün, köpüğü kadar veya kumu kadar olacak allah Alem. Günahın olsa bunları Allah bağışlasın. Eğer buna gücün yetiyorsa her gün. Gücün yetmiyorsa haftada bir gün, buna da gücün yetmiyorsa ayda bir, buna da gücün yetmiyorsa senede bir, buna da gücün yetmiyorsa ömründe bir kıl dediği mesela tesbih namazı vardır. Bu namaz da dört rekatlık bir namazdır. Yani iki iki olarak eda edilir. Çünkü Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması böyledir. Her rekatta 75 tesbih vardır. Bunları da ben kısaca ifade edeyim. Belki burada bunu merak eden veya nasıl kılmalıyım diyen kardeşlerimiz vardır. Bu sebeple inşallah ben bunu söyleyeyim. Bu namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tarif ediyor. Diyor ki mesela bildiğimiz normal namaz. Kishi tekbir getiriyor. Ondan sonra ne okuyor? Ya subhaneke okuyor. Ya inni ve Cehtu okuyor. Ya da Allahumme baad okuyor. Yani ilk namaza başladığı zaman. Ondan sonra ne yapacak kişi? Fatiha'dan önce 15 defa bunu okuyacak. Kıyamdayken. Sonra Fatiha ve Zammusure okuyacak. Ondan sonra bir 10 tane daha okuyacak. Ne okuyacak? Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve Allahu akbar. Yani bizim 75 tane her rekatta tesbih dediğimiz budur. Yani namaza durdu, Subhaneke'yi okudu veya Veccehtu okudu ne okuyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili biliyorsunuz rivayetler çoktur. Ee, sonra başlayacak diyecek ki Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu akbar. Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu akbar. 15 defa okuyacak. Sonra Fatiha okuyacak. Ve arkasından Zambusure okuyacak. Sonra bunun arkasından 10 defa yine Subhanallah ve Alhamdulillahi ve La ilaha illallah ve Allahakbar. Sonra ruku edecek. Rukuda ne diyor? Subhan Rabbi alazim. Bunu söyleyecek. Sonra yine 10 defa ney Subhanallah ve Alhamdulillahi ve La ilaha illallah ve Allahakbar. Ben uzamasın diye şeyleri söylemiyorum. Yani normal bildiğiniz namaz nasıl? Onlara eklemeler de bulunacaksınız. Kıyamda 25 defa. Rükuda 10 defa, rükudan kalktıktan sonra kıyamda 10 defa ne oldu? 45 oldu. Secdeye gidecek 10 defa secdede 55 oldu. Secdeden kalkacak 10 defa yani iki secde arası 55 e, oldu Allah ve doğru sayıyorsam. Sonra tekrar yo 65 olmuştu sonra tekrar secde edecek böylelikle 75'i tamamlayacak ve ayağa kalkacak anladınız mı? Yani ikinci secdeden sonra tesbih yok. Kıyam 25, ruku 10, 35. Bir daha kıyam 45. Bir secde 55. Secdeden sonra 65, bir secde daha 10 etti 75. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bunu ka tekrar kalkacak bu sefer. İkinci rekatta aynısını yapacak. Ee, böylelikle iki rekatta 150 tesbih yapmış olacak. Tahiyyat kısmında hiçbir şey yoktur selam verecek ondan sonra kalkacak diğer iki rekatı eda edecek ancak biliyorsunuz Hanbeliler Hanbeli mezhebi Allah onlardan razı olsun bu hadisi zayıf görüyorlar İbn-i Teymi'ye rahim, rahimahullah da bunu hadis görüyor ancak İmam Elbani rahimahullah bunu tasih ediyor sahih olduğunu söylüyor niçin diyorlar ki onlar sayı diyorlar ki yani bu şeye aykırıdır diyorlar yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in namazlarında böyle sayılarla namaz yoktur Biz de diyoruz ki, yani cevap olarak biz diyoruz ki bunu aklen, aklen e, ifade etmenin veyahut efendime söyleyeyim e, ya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer uygulamalarında bu yoktur demenin mantıkla bir açıklama açıklamadır. Bizim için şeriatı alırken veya şeriatı anlarken ölçü nastır, e, mantığımız değildir. Çünkü bunu hadis alimleri tasih ediyorlar. İnşallah ben de onu burada bu sebeple, paylaştım ve biliyorsunuz ihtiyaç halinde yapabileceğimiz mesela küsuf namazı veya hut e, veya hut istiska namazı gibi birçok namazımız var Allah Azze ve Celle bizleri bu namazlarla e, mukim kılsın bizi namaz ile dirilsin ve e, namazını kılan gerçekten dinini ikame etmiştir namazını terk eden e, dinini yıkmıştır. Şimdi e, bu sebeple ben aslında namazı kapsamlı konuştuğumu söylemiyorum. Yani ben konu başlığıma uyarak terk ettiğimiz sünnet namazlardan bahsettim. Terk ettiğimiz sünnet namazları ben ifade ettim. E, i̇nşallah Allah-u Alem yani Rabbim subhanehu ve teala bana yardım ederse ben e, namazın tadili erkanıyla ilgili de Yakın bir zamanda kardeşlerimle bir ders yapmak isterim. Rabbim bunu e, bu konuda bizleri muvaffak kılsın. E, kardeşimiz bir soru sormuş. E, kişi namaz kılmıyorsa kafir diyebilir miyiz diye. Kardeş inanın ki biz buradan bu konuları çok konuştuk. Ben öyle zannediyorum. Bizim linkimizde bu konu var. Namaz kılmayan kafir mi konusu var bunu burada yine bir soru üzerinde hatta uzun uzun uzadıya münazara yaptık. Fikri Göncü hocamız da buna katılmıştı. Allah kendisine hayırlar versin. Dolayısıyla namaz kılmayan kafir midir değil midir meselesi muteber bir mesele olarak bakıyoruz. Biz buna şerefli bir ihtilaf olarak görmekteyiz. Dolayısıyla Dolayısıyla bu konuda benim görüşüm e, cehlen terk edenle kasten terk eden arasında fark gözetmekteyim. Dolayısıyla her namaz kılmayanı tekfir etmemekteyiz. Bu sebeple inşallah eğer bu linkler dinlenirse meramımız daha iyi anlaşılır. Burada ben dersi noktalıyorum. E, Allah-u Alem. Bu konu yani ben buna cevap verirsem çok uzun bir konudur delilleriyle beraber ifade etmem gerekiyor. İnşallah e, faydalı olmuştur. Allah hepinizden razı olsun. Ve hadi vallahu alem vasallahu ala nabi na muhammedin ala ali muhammed subhanakallah ma bihamdik. Aşhedu anla ilahe illa ant astarfuruk wa atubu ileik. Selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.